Bismillah, elhamdülillah ve salatu Selamü ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün üç haftadır devam ettiğim konuyu tamamlamak üzere hurafe ve batıl inanışlarla alakalı değerlendirmeler ve örnekler üzerinde bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Maalesef cahil dindar kesimler arasında çokça yaygın olan hurafeler, sevap niyetiyle yapılsa da insanı çokça günaha hatta bazen inanç yani akide konusuyla alakalı olması hasebiyle şirk ve küfre götürecek ciddi bir kangren olmuş yara kabul edilecek kabul edilecek toplumsal bir afettir. Çok ciddi bir anormalliktir. Son birkaç gün önce haberlerden kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibi Diyanet Anadolu'da çeşitli yörelerde anket yaptırmış. Halk arasında hurafe ve batıl inanış kategorisinde tam 1380 çeşit hurafe olduğu neticesine varmış. Evet. Evet tek tek sayılarak 1380 çeşit batıl inanış yani hurafe halk arasında değerlendirilmiş. İnsanın toplam inanç esasları hayata yönelik temel prensipleri kaç tane eder? Tek tek sayılmış olsa hayatta din adına, inanç adına Kutsallık adına vazgeçmeyece ilkeleri kişiler saymış olsa bu kadar rakamı tutar mı diye aklımıza geliyor. O yüzden demek ki bütün inanışlar, bütün ameller, davranışlar hayata ve ahirete yönelik, din ve dünyaya yönelik değerlendirmeler hemen hurafe bataklığından hep nasip almış, tozlanmış, çamurlanmış, yanlış bir yaklaşıma kurban edilmiş olduğu anlaşılıyor. O yüzden de İslami olduğu zannedilen çalışmalar niye bereketsiz oluyor, niye netice vermiyor, birey ve toplumu niye beklenen neticeye ulaştırmıyor, dünyayı huzur yurduna ibadet eden kişiyi küçük bir cennette yaşamışçasına güzelliğe niye ulaştırmıyor diye düşündüğümüzde hurafe ve batıl inanışın ciddi manada bu sorunun cevabını teşkil ettiği için böyle bir din anlayışına Allah'ın yardım etmesinin beklenemeyeceğinden dolayı bu bereketsizlikler, bu bir adım ileri gidildiği zannedilirken iki adım geri gitmeler ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu derslerden ibret almaz isek, bu problemleri çözmeye çalışmazsak burnumuz daha çok kokulara alışacak ve kemiği kırılacak. Allahü Teala müminlere yardım edeceğini vaad ediyor. İslami çalışmalara bereket verileceği mesajı hep Kur'an ve sünnetten yola çıkıyor. Buna rağmen Allah'ın Resulünün dinin yalan söylemediğini ama uygulamaya baktığımızda bir terslik olduğunu gördüğümüzde hurafe ve batıl inanışın bu konuda püf noktası teşkil ettiğini değerlendirmek mümkündür. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır hurafelere bazı örnekler verip olayın ciddi boyutunu vurgulamaya çalışıyorum. Hurafelerin temel sebepleri, hurafelerin kaynakları irdelendiğinde cahiliyenin cahiliyeden devralınan anlayışların ve cahilliğin temel Eksen teşkil ettiğini görüyoruz. İster Arap cahiliyesinde, peygamberimiz öncesindeki Arap cahiliyesinde, isterse sonradan Müslüman olmuş Türklerin, İranlıların ve başka kavimlerin eski İslam'dan önceki dinlerinden miras alarak Müslümanlığı kabul etmelerine rağmen hala terk edemedikleri eski batıl inanışlarını hurafeci yaklaşımlarını yeni girdikleri dine de taşımaları yine eski cahiliye adetlerini Müslümanların sahabe neslinden sonra hemen bir kısmını ortaya koyarak sürdürmeleri bu hurafe ve batıl inanışlarının temel kaynaklarını oluşturuyor. Tabi Özellikle 20. ve 21. asra gelindiğinde, İslam'ın cılız da olsa hakimiyeti ortadan kalkıp, tümüyle küfrün ve batının, dolayısıyla batılın hakimiyeti, Müslümanların yaşadığı hemen her ülkede düzen olarak, sosyal adet davranış biçimi olarak, ahlak ve eğitim anlayışı olarak, topyekün dünya görüşü ve yaşama biçimi olarak uygulandığından modern hurafeler de batıdan gelen batıl inanış ve yaklaşımlar da eski hurafelere ilave olarak hurafeler silsilesini devamlı artırdı ve bir taraftan klasik eski Geleneksel hurafelerle boğuşmaya çalışan şuurlu ilim adamları bir taraftan da her gün ağırlığını daha fazla hissettiren televizyon, gazete, eğitim kurumları, ekonomik, sosyal ve özellikle de siyasal egemenliğin her türlü dayatması ve baskısı Yönlendirmesiyle modern hurafelerin tuzağına düşmüş oldu. Bunun yanında hurafelerin kaynakları olarak İslam'ı yeterince bilmeyen samimi veya az samimi hiç önemli değil. Cahil Müslümanların, cahil sofuların din adına ortaya koydukları çok ciddi hurafeler Batıl inanışlar söz konusudur. Bunun yanında yine kısacılığın, bazı az ve mistik ifadelerin, menkıbelerin, yer yer senaryolaştırılarak radyo ve televizyon programlarına dönüştürülen ama eskiden beri, yüzlerce senedir vaaz kürsülerinde, dini sohbetlerde ve dinle alakalı kitaplarda bol bol örneklerinin ortaya konulduğu bir kıssacılık, hikaye ve menkıbecilik geleneğinin de hurafeleri alabildiğine yaygınlaştırdığını mutlaka vurgulamak gerekiyor. Bununla birlikte ve yer yer bunun içinde bir bölüm olarak uydurma hadislerin, yani mevzu hadis diye takdim edilen aslında hadis olmayıp Allah'ın Resulüne dolayısıyla dine iftira atılarak vurgulanan kaynağı belli olmadan dini kitaplara ve yer yer dini anlatan kişilerin ağızlarına bir rivayet olarak gelmiş yüzlerce günümüzde de hala hadis diye bilinen çokça örnekleri bulunan uydurma rivayetlerin, mevzu uydurma hadislerin, bu hurafelerin yayılmasında çok önemli katkısı olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlarla birlikte modern hurafelerden bahsettim. Artık modern olduğu bile değerlendirilmeden tümüyle, Dinsel bir öge gibi kabul edilen nice kutsallık anlayışı var. Yanlış şehitlik anlayışı var. Heykelleri veya yatırları tanrılaştırmak ve tapınırcasına bazı törenler sergilemek gibi inanç noktasına varacak şirk ve küfür boyutlarında modern hurafeler ...söz konusu olmuş. Ne uğurda yapıldığı tartışılabilecek bazı savaşlarda... ...vatan kurtaran ölülerden tutun da... ...nice marifetler sergileyen... ...savaşlarda memleketi kurtaran... ...insanüstü tanrısal ögeler ve özellikler taşıyan... ...yatırlara varıncaya kadar bazı modern yatırların da eski klasik yatırlardaki kutsallığın bir benzeri şekilde kabul edilmesi ve tapınak hale gelmede eski yatırlarla boy ölçüşeceği şeklindeki ilaveleri değerlendirdiğimizde işin ne boyutlarda olduğunu düşünebiliriz. Yine evrim teorisi denilen bir teorinin, Okullarda ilim diye öğretilmesine rağmen modern hurafelerden biri olduğunu çok rahat dillendirebiliriz. Bazı maymunlar daha önceden sürüngen ve denizde yaşayan tek hücreli varlıklardan türemiş olan maymunlar nasılsa bir kısmı evrim geçirerek insan olmuş ama bir kısmı da Treni kaçırmış, insan olma aşamasına gelememiş, hala ormanlarda, hayvanat bahçelerinde insanları güldürmek için maskaralık yapma peşinde olmuş. İşte hiçbir delil olmaksızın, ilmi, akli, nakli hiçbir delile dayanmaksızın, insanların Allah'ın topraktan yaratması, sonra da karı koca, birlikteliğiyle üremesiyle değil evrim geçirerek denizdeki tek hücreli varlıktan sonra karada yaşayan ilkel yaratıklara sonra maymuna sonra insana dönüşmesi tabi bütün bunlar kendi kendine tesadüf eseri e, olarak Allah'tan bağımsız olarak değerlendirilir. Bütün bunlar modern hurafe olarak düşünülmez de nasıl düşünülür yine Allah'ı hiç devreye koymadan dünyanın kendi kendine tesadüf eseri güneşten kopma bir parça olduğu işte kendi kendine portakal kabuğu gibi bazı çukur yerlerine nasılsa atmosferde oluşan suların kendilerine gelerek denizleri okyanusları oluşturu verdikleri işte kendi kendine canlıların Meydana geldiği gibi ufacıcık çocukların bile kabul etmemesi gerekir gereken modern hurafeler bilim adına modern insanlara sunulabiliyor ve daha bir sürü örnekler verilebilecek bilimsel kılıflarla modern hurafeler insanların zihinlerini ve gönüllerini kirletip mahvedebiliyor. Yanlış anlaşılmasın dünyanın güneşten kopması veya gaz kütlesinden e, oluşması eleştirdiğimiz nokta yanlış olarak hurafe olarak değerlendirdiğimiz husus değil. Bunların Allah'tan bağımsız olarak ve sanki bilim adamları gözleriyle görmüşler ve e, bazı teorilere dayandıklarını ispat edilmeyen varsayımlardan yola çıktıklarını unutarak Yüzde yüz böyle oldu ve kendiliğinden böyle oldu, tesadüf eseri böyle oldu şeklindeki Allah'tan bağımsız yaratılma kelimesini hiç kullanmaksızın eşyanın kendi kendine yaratıldığını, kendi kendine güneşten vesaireden koptuğunu, kendi kendine şöyle bir oluşum olduğunu, insanın işte bazı hayvanlardan kendi kendine türeyip bu hale geldiğini, ifade eden Allah'ı tümüyle devreden çıkartarak varlıkları izah etmeye bunu da buna da bilimsel kılıflar geçirerek masum çocuklara okullarda ve değişik kurumlarda bilim diye e, kafalarına doldurarak verilen hurafeleri gündeme getiriyorum Aslında 20 asrın 21 asrın bilim çağı olduğu filan iddia edilir Bu, Tümüyle hurafeci bir yaklaşımın kendisine kılıf bulması gibi değerlendirilir. Eğer bilimle ilgili ifade edeceksek son asırlara bilim kirliliği asrı diyebiliriz. Bilim adına işlenilen hurafeler çağı diyebiliriz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi insanlar hiç önemsemezken önemli çapta Müslümanlar da yönetim tarzının en iyisinin demokrasi olduğunu iddia etmeleri, bir hurafeden başka neyle izah edilebilir? Dünya görüşü olarak Allah'ı ve Allah'ın hükümlerini değerlendirmeksizin yapılabilecek ideolojik yaklaşımlar, insanı putlaştıracak hümanist felsefeler, bireyi veya toplumu kutsallaştıracak, Onların hatasızlığını, kutsallığını ortaya koyacak değerlendirme ve ideolojiler. Hepsi modern hurafelerle izah edilmesi gereken. Ve batıl inanç kategorisine girdiği için de insanın imanını tehlikeye götürmesi yönüyle eski hurafelerden çok daha çirkin yaklaşımlardır. Çocuklarımıza Sihir ve cadılık ister Harry Potter filmleriyle ister sihirli annem miydi onu hatırlamaya çalıştım. Benzer televizyon dizileriyle ister ufacıcık çocuklara yönelik hazırlanan e, çizgi filmlerin hemen ekserisinde serisinde vurgulandığı şekillerde hep cadılık, sihir, büyü ve bunların kutsallığı bunların olağanüstü işler yaptığı, Allah'ın bir işi evirip çevirmesi, yaratması, düzenlemesi yerine, sihir gibi bir tanrısal gücün her şeyi var ettiği, değiştirdiği, olağanüstü özellikler sergilediği gibi, hurafeleri, modern hurafeler kesiminde, eski hurafelerden daha küçük, göremeyiz. Nice televizyon dizilerinde ister Hollywood yapımı olsun, ister onun ilkel taklitleri cinsinden yerli Amerikalıların çevirdikleri diziler veya filmler olsun. Nice hurafeleri teşvik etmektedirler. Büyüler, cadılar, süpermenler, Frankensteinlar, Hortlaklar, Zombiler, Drakulalar, Vampirler hep hurafeci yaklaşımın neticesidir. Bunun yanında yine bazı dindar kesimlerinde değişik hurafelerle avlanması kabilinden yeni yeni birkaç senedir dinsel yönü ağır yeşil rengi daha fazla olan hurafeci akımların dizileri değişik televizyon kanallarında bol bol boy gösteriyor. Yani yapılan işin cezasının dünyada görülü vereceği, işte hızır veya benzeri ama Allah'ın yapacağı, Allah'ın bileceği, Allah'ın ceza ver, ödül verebileceği cinsten çok önemli bir fonksiyonu olan tanrısal Ölümsüz varlıkların her şeye kadir, her yerde biti veren, herkese çözüm veya ceza bulu veren bir konumda ortaya çıkı vermesi klasik geleneksel hurafe yaklaşımı yanında bunların işte senaryolaştırılarak Filmleştirilerek ortaya konulması modern hurafelerle geleneksel hurafelerin çok çirkin bir birleşmesinden e, ortaya çıkan bir itikadı etkilemesi yönüyle modern bir piç konumunda olabiliyor çağdaş hurafe yaklaşımı. Evet sevgili dinleyiciler, örnekleri çoğaltmak mümkün. Daha bugün ayın dokuzu, üç gün önce Haziran'ın ki altıncı ay altısı olması ve yılın da 2006'yı göstermesi yönüyle üç tane altı yan yana geldi diye, hele saat 6'yı altı, altı geçiyorsa, altılar daha fazla artı, artıyorsa, saniye de altı'yı gösterip altı tane altı yan yana geliyorsa, e, ne kadar büyük bir afet olduğunu e, düşünen e, milyonları belki onlarca yüzlerce milyonu e, Batı dünyası modern hurafeni besleyen bir kaynak olarak sunduğunu basından yayından herhalde takip etmişsinizdir. Dolayısıyla insanlar bazı rakamların uğursuzluk getirdiğini düşünerek 666'ya, 13'e ve bazı rakamlara olağanüstü bir olumsuz, uğursuz bir rol biçerek bunlara inanabiliyorlar ve akılla, bilimle, kültürle bunları bağdaştırabiliyorlar. Tabii insan gerçek, hak dine inanmaz, onun öğretilerini tümüyle kabul etmez ise o boşluğu şeytan hurafelerle, batıl inanış ve uydurmalarla dolduracak insanı oyuncak edecektir. Evet sevgili dinleyiciler, işin en tehlikeli boyutu akaidi ilgilendiren Allah'la üluhiyetle alakalı hurafelerdir. İşte yer yer dünyanın yaratılışı veya insanın yaratılışıyla ilgili hurafeler gibi ondan çok daha önemli Allah'la ilahla alakalı hurafelerin de varlığını yer yer bunların klasik tarihsel süreç içerisinden miras alındığını, günümüze taşındığını, yer yerde modern e, hurafelerle beslendiğini söyleyebiliriz. Allah'ı bazı varlıklara yaratıklara benzetmek ya da bazı varlıkları Allah'a benzetmek ya da Allah'ın bazı insan veya varlıklara hulul ettiğini tecessüt ederek insan şeklinde göründüğünü ifade eden ya da başka hiçbir varlık yok, her görülen varlık Allah'ın bir yansımasıdır, Allah'tır anlayışında bir vücut varlığından bahsetmek, vücudun birliğinden pardon bahsetmek ee, ya da nice zümrenin hala savuna geldiği ben hakkım anlamındaki enel hakkı tevil yoluyla da olsa savuna gelmek, ve itiraz etmemek, ben Allah'ım demeyi bile meşru görecek e, tevillerle onaylamak, alabildiğine çirkin hurafeler kabul edilmesi gerekmiyor mu? Evet, Allah'a ait sıfatları başkasına vermek, kainatın yönetimini, tasarrufunu, ölmüş olan yatırlara veya Falan seviyede olduğu iddia edilen, Bazı olağanüstü özellikler gösterdiği varsayılan, Bazı zatlara vermek, Tevhide tümüyle ters düşen, insanın imanını tehlikeye götüren hurafeler değil midir? Batıl inanışlar değil midir sevgili dinleyiciler? Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğiyle ilgili, çok net ve çok sayıda ayet-i kerimeler var iken Bazı insanların gaybı bildiği Tırnağına bakarak Falan ülkede falan vilayetteki Kendisine tabi olan talebesini seyrettiği Onların hayatını film şeridi gibi izlediği Gizli sır diye bir şeyin Onlar için söz konusu olmadığı Rüyalara bile tasarruf ettiği kalpten geçeni bildiği, gaybı bildiği gibi iddialar modern ve çirkin akaidi ilgilendirmesi yönüyle en fazla mücadele etmemiz gereken hurafeler değil midir sevgili dinleyiciler? Buna rağmen toplumsal kabulü olduğundan ve önemli konumdaki bazı şahsiyetlerin yanlış inancı olduğundan Bedel ödeme zorluğuna katlanmayan kolaycı ucuzcu din adamları ki dinimizde din adamı olmadığı halde bu ifadeyi onlar kendilerine yakıştırdığı halk da onları o şekilde gördüğü için söylüyorum. Bu hurafeler akaidi ilgilendirmesi yönüyle diğer hurafelerden çok daha önemlidir. Halk arasında çok yaygın olması Belirli zümreler arasında da itiraz edilmeyip hala kabullenilmesinden dolayı Ucuzcu kolaycı yaklaşıma sahip bazı ilim adamı veya hoca kabul edilen insanlar tarafından Bunlara müdahale edilmemesi karşı çıkılmaması bunların hurafe ve batıl inanış kategorisine girmediğini göstermez Sadece bunlara karşı çıkmayanların ciddi bir delili olmamalarına rağmen savunanların veya bildikleri halde itiraz etmeyenlerin durumunun yanlışlığını gösterir. O yüzden sevgili dinleyiciler ne kadar fazla Müslüman tarafından kabul edilirse edilsin Kur'an'a ve sünnete uymayan hele tevhid ilkesiyle bağdaşmayan her türlü İnanış ve yaklaşım, ibadet anlayışı tümüyle hurafe, batıl inanış ve bid'at kategorisine girer. Hangi niyetlerle yapılırsa yapılsın, yapanları ve seyirci olanları çok büyük veballere sürükler. Onun için işte ben tanrıyım demeye kalkan bir yaklaşımı batıl inanış ve hurafe kategorisine koymamak kadar bir gevşeklik dinden taviz düşünülemez diye değerlendiriyorum. Kainatın yönetimi veya tasarrufunun işte ölü veya diri bazılarına verilmesi gayb bilgisine sahip olunduğunun iddia edilmesi Allah'a ait bazı özelliklerin bazı kişilere verilmesi batıl inanış ve hurafeler için en ciddi en problemli örneklerdendir. Yine yıldızlardan ahkam çıkartmak, değişik fal biçimleri içinde olmak, cincilik ve muskacılık, sihir ve büyü, geleneksel hurafelerle nice hoca geçinen insanların da yer yer yaptığı veya yer yer müsamaha gösterdiği yaklaşım da olsa tümüyle hurafe kategorisinde değerlendirilir. Muskacılık ve nazar boncuğu konusunda olduğu gibi. Bunların bir kısmına geçen derslerde değinmeye çalışmıştım. Yine bazı şahıs eşya, nesne ve olguların olağanüstü özellik taşıması hurafenin temel görüntüsünü teşkil eder. Zaten bu tevhidle taban tabana zıttır. Yani Tanrısal özellik diyebileceğimiz insanüstü özellikler, olağanüstü özellikler göstermek ne adına olursa olsun bunlar Müslümanların onaylayabileceği hususlar değildir. Mucize ve kesin olarak değerlendirilmesi gereken e, Allah'ın ikramı konumundaki gerçek anlamdaki e, keramet kavramının dışındaki her türlü olağanüstü özellikler, insanüstü e, konumda e, kabuller tevhidle taban tabana zıt batıl inanış ve hurafe kategorisinde değerlendirilecek tutumlardır. Allah'tan başka varlıkları ve Allah'tan başka güçleri kutsallaştırmak hurafe kategorisine giren tevhidle bağdaşmayacak çok çirkin şirk unsurlarıdır. Bunlar aynı zamanda insanların ruh sağlığını da sağlam yeteneklerini ve fıtri özelliklerini de mahveden, olumsuz etkileyen, gönülleri kalpleri hastalandıran, insanı marazi bir tip haline getiren çirkinliklerdir. Yine çok yaygın olan bir rüya falına sadece ifadeyle değinmek istiyorum. İsteyenler araştırsınlar e, ne demek istediğimi detayıyla e, değerlendirmek için e, biraz düşünsünler veya kitap karıştırsınlar. Bazı renkleri veya şekilleri gördüğü için onun Allah tarafından kabul edildiğini düşünen ve rüyaya kutsallık atfeden rüya ile amel etmeyi dinin bir esasıymış gibi yorumlayan rüya falı veya rüya ile amel etmek. Geleneksel, çok ciddi bir e, hurafe yaklaşımından ibarettir. Rüya ile amel edilmez. Rüya ilmin bir verisi, sebebi değildir. Bir kimse rüyada e, bir emir alır, bir kurban kesmeyi, özel değişik bir ibadeti, söz gelimi e, bir uygulamayı, e, bir yapacağı iş konusundaki bir emir veya yasağı, e, rüyasından aldığı işaretle değerlendirirse bunu yerine getirmesi din açısından kesinlikle gerekmez. Dinimiz rüyada gördüğünüzü yerine getirin yoksa vebale girersiniz diye en küçük çapta bir kayda yer vermediği gibi rüyanın ancak 46'da birinin e, rahmani olduğunu dolayısıyla Rüyaların 46'da 45'inin Rahmani olmadığını Yanlış çıkarımlara götüreceğini Vurgulayan Onca sahih Buhari hadisine rağmen Rüyayı Böylesine Hurafelere mesnet kabul etmenin de Çok ciddi bir tarihsel problem olduğunu Gündeme getirmiş olalım Yine kadınların Durumuyla alakalı Çokça hurafeler söz konusudur Kadınları aşağılayan Hor gören yaklaşımlarla Çoğunlukla Tarihsel ateerkil yaklaşımın Neticesinde Ortaya çıkmış hurafeler söz konusudur Söz gelimi Çoğunuz için değişik ve Test edilmesi gereken Bir bilgi gibi ilk duyacağınız bir şey Olabilir Kadınların Hayvan kesmeleri veya kurban kesmelerinin caiz olmayacağı zor durumda neredeyse mundar olarak gitme tehlikesiyle karşı karşıya olsa bile bir tavuğu, bir horozu veya bir koyunu bir kadının kadın olması hasebiyle kesemeyeceği e, anlayışı kesinlikle İslami değildir. Batıl inancın bir... Kadını insan yerine koymamanın getirdiği bir yaklaşımdır. Hatta kadın hasta olsa adetli olmuş olsa ya da bir erkek cünüp olmuş olsa da hayvan kesmesinin caiz olmaması bu konularla alakalı değildir. Yani adetli iken de cünüp iken de bir insan hayvan kesebilir ve bu hayvanın e, helallığıyla alakalı bir problem teşkil etmez. Yani tavsiye etmek banasında söylemiyorum. Ee, yani besmeleyle kesmek Müslümanın kesmesi yeterlidir. Müslümanın kadın olması, e, hasta olması, e, abdestli olmaması bir şey teşkil etmez. Hurafe öyle bir noktada ki e, bazı yörelerde din olarak, fetva olarak nereden kim uyduruyorsa e, kadın işte... E, mundar gitme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tavuğu bir horozu veya bir koyunu kesmek zorunda olursa Bacaklarının arasına sopa gibi bir şey alacak e, Affedersiniz erkek rolüne girmiş olacak ve öyle kesmiş olacak ancak o zaman caiz olur gibi Çocukların bile güleceği e, bir e, yaklaşımı ancak hurafe kategorisinde değerlendirebiliriz Haşa Allah'ı mı kandırmış olacak kadın Bacağının arasına koyduğu e, bir değnek e, sopa ile. E, dolayısıyla e, Allah'ın e, bildiği bir durumu, Allah'ın müsaade ettiği, helal koyduğu bir konumu böylesine gülünç yollarla, tuhaf görüş ve yaklaşımlarla e, ucubeye çevirmek, dini gülünç noktaya götürmek e, ancak hurafe ile izah edilebilecek. Akla ve nakle ters düşen e, algılardır. Kadınlarla ilgili çokça e, hurafe yaklaşımı vardır. Onlardan birkaç tanesini sayayım. Kadına kıymet vermemek ya da kız çocuğu doğdu diye üzülmek ya da e, onu erkek çocuğundan daha düşük kategoride olduğunu değerlendirmek. Efendim doğu illerinde daha yaygın olmak üzere e, vatandaşa soruyorsunuz adama veya kadına kaç çocuğun var diye işte beş çocuğum var diyor. Kızın da var mı derseniz ancak kız çocuklarını da sayıyor. Ha iki tane de kızım var toplam yedi tane deme ihtiyacı duyuyor. Yani onları evlattan bile saymıyor. Çocuğun var mı diye sorusuna sadece erkek çocuklarının sayısını söylüyor. Bazı yörelerde de çok utanılacak bir, şey, bir şeymiş gibi ha affedersiniz. Ee, sözüm meclisten dışarı bir tane de bir yaşında kız çocuğum var diyor utanılacak ar haya edilecek bir şeymiş gibi ee, işte kız çocuğunu e, bebek bile olsa e, çocuğu kategorisinde haya edilecek utanılacak bir e, suç kategorisinde sayıyor bunları hurafeden başka neyle izah etmek mümkündür dolayısıyla kız çocuklarını Sadece kız olduğu için küçümseyip horlamak eski cahiliyeden hala günümüzde terk edilemeyen ciddi problemlerden birileridir. Yine çocuklara karşı çok aşırı sert davranmak terbiye adına çocuklara hele hele Allah'ı yanlış tanıtmak Allah yakar diye çocukların yaptığı bazı hataları Allah'ın yakmasıyla Allah'ın taş etmesiyle Allah'ın cehenneme atmasıyla değerlendirmek dine de iftira atılan çok çirkin hurafelerdendir Allah çocukları çok sever onlar bloğu ermeden onları hiç cehenneme ateşe atmaz onları yakmaz onların yaptıklarını Allah suç bile saymaz bunları güzelce eğitmek terbiye etmek Allah'ı sevdirmek sevdirerek dini öğretmek var iken, ufak çocukları İslam terbiyesi adına böylesine hurafe ve Allah'tan nefret ettirecek, dinden nefret ettirecek şekilde yanlış korkutarak eğitmek çok ciddi hurafelerin içinde sayılır. Yine kadına danış ama söylediğinin tam tersini yap anlayışı, hele bazılarının peygamberin peygamberimize onun hadisi şeklinde sunarak, iftira atarak vurgulaması çok çirkin hurafe ve cahili yaklaşımlardandır. Kocaya itaatin yanlış yorumlanması, mutlak itaat edilmesi, kocayı tanrı yerine koymak gibi kabul edilmesi ya da ona neredeyse secde etmek kadar aşırı bir itaatın, dinin emri olarak vurgulanması da çok ciddi hurafelerden bir tanesidir. Yani bir taraftan mutlak itaat, bir taraftan da e, dinin müsaade etmediği konularda ona uymanın bir mazeret kabul edilmesi. Mesela başını açıyorsa Allah'ın emri olduğunu bile bile ne yapayım kocam böyle istiyor düşüncesiyle bunu meşru ve helal görmesi kocasını tanrılaştırması demektir. Patronum namazı müsaade etmiyor, ne yapayım demesi, dolayısıyla Allah'ın emrini patronun bozabileceği bir yaklaşım sergilemesi, Allah'a isyan anında bir mahluka itaat edilebileceğinin kabul edilmesi, çok ciddi akaidi ilgilendiren hurafe yaklaşımlarındandır. Erkeğin yine kadına karşı görevlerinin, yalnızca yedirip içmekten ibaret olduğunu sanmak ya da erkeğin yaptığı elinin kınası, kadının yaptığı yüzünün karası düşüncesiyle kadının yaptığı ahlaksızlık ve namussuzluk sayılacak bir davranışın erkek tarafından yapıldığında hatta toplumca takdir edilmesi, doğal görülmesi çok ciddi hurafelerdendir. Kadın nasıl fahişe oluyorsa yaptığı bir fiilden dolayı Erkek de benzer işi yaptığından dolayı aynen fahişedir. Aynen namussuz ve ahlaksızdır. Dolayısıyla ikisini birbirinden farklı görüp suçu sadece kadına yüklemek cahiliye özellikleriyle alakalı bir hurafe yaklaşımıdır. Sevgili dinleyiciler hurafeleri çoğaltmak mümkün. Ben önemlilerinin başlıklarını sayacağım. Ve bugün e, bu konuyu inşallah e, noktalamaya gayret edeceğim. Bunlardan bazıları dünya kafirin ahiret müminin anlayışıyla dünyanın her zaman her yönüyle mümin için terk edilmesi gereken çirkin kabul edilmesi gereken bir yaklaşım olarak algılanması o yüzden de kafirlere dünyanın yönetiminin, ekonomisinin, idaresinin yönlendirilmesinin bırakılıp Müslümanın yanlış bir ahiret anlayışıyla yanlış bir züht yaklaşımı sergilemesi yine hurafeci bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Bu ciddi bir batıl inanıştır. Mümin tüm yeryüzünden sorumlu yeryüzünde halife olmak üzere yeryüzünde imtihan edilmek üzere yeryüzündeki fesadı, tuğyanı Salahla değiştirip yeryüzünde Allah'ın istediği bir sistemi ortaya koymak için Güzel bir usulle güzellikler sergileyerek mücadele etmesi gerektiği halde Dünyayı kafirlere bırakması çok ciddi bir batıl inanış Çok ciddi bir yanlış din telakkisidir İşte farklı hayvanların balığın veya öküzün boynuzunda olduğu sırtında olduğu gibi iddialar Mecazi olarak bir zamanlar söylenmiş olabilse de Gerçek anlamda kabul edilirse işte o hayvanın kaşındığı titrediği zaman depremlerin olduğu gibi e, Gerçek manada böyle depremlerin oluşumunun Ya fay hattı gibi modern hurafelere Allah'tan bağımsız olarak Elbette sebep sonuç ilişkisi olarak Allah'ın sünnetullahının fay hatlarıyla bağlantısı kurularak anlatılması hurafe kategorisine girilmez. Ama yaratıcı vehmi olarak fay hattının ilahi bir yaratma depremi var etme olarak Allah'tan bağımsız olarak sunulması veya e, eski hurafe yaklaşımı olarak dünyayı sırtında taşıyan öküzün bir kaşınması titremesinden dolayı dünyanın sallandığı gibi yaklaşım her ikisi de aynı derecede hurafe yaklaşımıdır. Ama Allah'ın sebepler neticesinde depremi de diğer afetleri de sünnetullah dediğimiz değişmez kanunlarla e, düzenlediğini, bunda da fayhatlarıyla alakalı bilimsel vurguların Allah'ın tabiattaki kanunlarını, sünnetini, Anlamada yardımcı unsur olarak vurgulanması gayet doğal bir yaklaşım olabilir. Ama modern hurafe Allah'ı tümüyle devreden çıkartarak değişik tanrılar e, nispet ederek tabiat anayı tabiat ana kavramıyla tabiat kanunlarını tabiat kanunları ifadesiyle sünnetullahı bir yaratıcıymış gibi vehmederek bazen tesadüf kelimesini bir yaratıcı olarak karşımıza sunarak Bazen doğal afetleri kendi kendine ortaya çıkmış bir ilahi güçmüş gibi vehmederek tanrısal özelliği onlara atfederek sunmaları Allah'ı devreden çıkartarak bir başkasına yaratıcılık atfetmeleri hurafeden başka bir şeyle izah edilemez. Sevgili dinleyiciler çok yaygın olması hasebiyle biraz üzerinde durmak istediğim nazar boncuğu işte göz boncuğu denilen gök boncuklar takma gibi bir çirkinlik söz konusudur ciddi bir hurafe olarak göz değmesi veya nazar değmesi diye bilinen mikrobik olmayan ve aniden çoğunlukla baş ağrısı şeklinde beliren çocuklarda da daha çok etki ettiği düşünülen manevi rahatsızlıkların varlığını bilmeyen veya duymayan kimse yoktur nazar değdi nazara geldi nazara uğradı gibi cümlelerle hep aynı rahatsızlık anlatılmak istenir. Tıp da bu tür rahatsızlıkları kabullenir. Ve insan gözünden çıkan şuaların yani manyetik ışınların dikkatle belki biraz da kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması neticesinde bu yoğun ışınların, şuaların karşısındaki organizmanın atomlarını etkileyip o atomların çalışma düzenine tesir etmesi şeklinde açıkladığı bir vakadır. Resulullah Efendimiz e, nazarın hak olduğunu ifade eder. Bizim için o delildir. Nazar yani göz değmesi haktır yani vakidir, gerçektir der. Buhari e, ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Ahmet bin Hanbel'in de e, rivayete katıldıkları e, meşhur hadiste. Dolayısıyla peygamberimiz nice dualarında dokunan her kötü gözden Allah'a sığınmıştır. Ve böyle sığınmayı ümmetine tavsiyede bulunmuştur Buhari'nin e, Ebu Davud ve İbn Mace'nin rivayet ettiği hadislerde. Nazardan Allah'a sığının çünkü nazar gerçektir der bir başka hadisinde. Dolayısıyla nazar deyebilir bazı insanların gözlerinden çıkan ışınlar, e, Olumsuz etki edebilir ama bu konuda da çokça abartıların olduğunu her manevi veya psikolojik fizyolojik hastalıklarda hemen nazarın aranması gerektiği anlayışı biraz abartı olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Nazar değmesine karşı ne yapılması lazım? İşte okuma suretiyle uygulanan tedavinin peygamberimiz ve ashabı tarafından yapıldığını ee, ve müsbet neticeler alındığını rivayet eden bolca hadis ve e, rivayetler var. Bu tedavide daha çok Fatiha suresini okumuş. E, İhlas, Felak ve Nas sureleri ya da Ayetel Kürsi e, okunmuş. Bunlar hadis-i şerif rivayetlerinde e, verilen bilgiler arasındadır. Yine Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerinin nazar değmesiyle karşısında e, okunması Tavsiye edilir. Bunun yanında yine e, nazarından korkulan kimsenin maşallah la kuvvete illa billah demesi tavsiye edilir. Ya da nazar değeceği tahmin edilen bir durumda bunların ifade edilmesi e, hadislerden yola çıkılarak değerlendirilir. Bu açıklamalardan sonra göz değmesine karşı güya tedbirmiş gibi halk arasında dolaşan bir takım hurafelerin manasızlığı kendiliğinden ortaya çıkmış olması lazım. Çocukların elbiselerine mavi boncuklar, yani nazarlıklar, iğde çekirdikdekleri kaplumbağa kabuğu ve benzeri acayip nesneler takmak, işte evlere atnalı e, hayvan boynuzu asmak veya takmak, e, e, büs asmak takmak kadar, heykelden medet ummak kadar çirkin hurafelerdendir. Yine e, nazardan veya başka hastalıklardan korunmak için e, kurşun dökmek, tütsü yapmak işte ceplere sarımsak koymak, arabalara veya dükkanlara göz resimleri yapıştırmak, acayip heykeller monte etmek veya cevşenler muskalar asmak bütün bunlar kurafe anlayışlardır. E, sevap yerine günaha girilen yaklaşımlardır. Nazar boncuğu veya kendisinde hayırın getirileceği, şerrin uzaklaştırılacağı gücü vehmedilen nesneler kutsallaştırılması yönüyle putlaştırılan ögeler olur. İnsanı şirk bataklığına sürükler. Çok çirkin problemlerdir. Maalesef modern sosyete kesimi de e, rağbet ettiğinden kolye, efendim, süs, aksesuar, e, arabalarda taşınmak, evlerde takılmak, insanların yanlarında bulundurulmak üzere Çeşit çeşit nazar boncukları, gök boncuklar veya işte muska cinsinden cevşenler vesaireler yapılmaktadır. Bunlar insanları şirk bataklığına sürükleyebilecek çok çirkin hurafelerdendir. O yüzden Müslümanlar gördükleri yerde bunları eleştirmeli, bunlara tepki göstermeli, karşı çıkmalıdırlar. Hele bunların İslami kitaplar satan yerlerde satılması onların veballerini bir kat daha artırmakta, bunların sanki din tarafından kutsal kabul edilen bir nesne olarak zannedildiği ortaya çıkılmaktadır. Yine hocaların, imamların bu konulara değinmemeleri, nazar boncuğunun eleştirmemeleri, sanki dinin bunları onayladığı intibarı vermesi yönüyle, bu hocaların çok ciddi vebal altında, kaldıkları değerlendirmesine bizi götürür. Allah'tan başka şifa veren, zararı def eden, manevi sığınak ve çözüm kaynağı kabul edilemez. Böyle kabul edilirse bunlar nazar giderici ve ya şifa verici olarak kabul edilse de şirk unsuru olur. Evet, bir tür koruyucu totem izlenimi veren ve hastalıklardan koruduğu anlayışına, kanısına yanlış olarak İnsana e, veren nazarlıkların, nazar boncukların kullanılması kesinlikle dinimiz tarafından, peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Böyle bir nazar boncuğu üzerinde taşıyan kişinin beyatını peygamberimiz kabul etmemiş ve onu çıkarıp atmasını emretmiştir. Nese'inin İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadislerde. Yine Resulullah şöyle buyurur. Efsun yapmak, tılsım yapmak, büyü yapmak. Nazar boncuğu takmak, kadınların kocalarına kendilerini sevdirmek için sevicilik denilen değişik bir büyü yapmak şirktir buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis rivayetinde. O yüzden sevgili dinleyiciler bu tür nazar boncuklarına hurafe nazarıyla bakmak ve bütün bunları kendimizden ve çevremizden uzaklaştırmak gerekmektedir. Kısacılığın, hikaye ve menkıbeciliğin, hurafelerin yayılmasında çok önemli rolleri vardır. Vaktim kalmadığı için bu konulara uzun uzun giremiyorum. Ve e, günümüzde menkıbe ve kıssalar, hikayeler, İsrailiyatlar, e, Hızır gibi işte kutsal, tanrısal özelliği olduğu varsayılan, Allah'a ait bazı özelliklere sahip olduğu düşünülen yatırlar veya olağanüstü kişilikler, ee, bunlar senaryolaştırılabiliyor filmler veya e, radyo senaryoları olarak takdim edilebiliyor. Din adına dini hisleri e, galeyana getirmek için bunlar sunuluyor. Bunlar dine eleştiri gözüyle bakan dini suçlayan yaklaşımlardan çok daha zararlı, çok daha tehlikelidir. Bunlara prim verilmemesi, e, rağbet gösterilmemesi tavsiye edilir. Yine dini masal yığını halinde, hurafeler ve efsaneler yığını halinde anlatmaya çalışan kişileri takdir etmemek, onların sayılarını artırmamak, onları özenerek dinlememek gerekmektedir. Maalesef mistik yaklaşımlarla, tarihsel miras olarak böylesine masal ve efsanelerin, destansı üsturelerin, menkıbelerin din adına, dini küçük düşürecek, yanlış aktaracak, akaide ters düşürecek şekilde anlatılması çokça yaygın yaklaşımlardır. Yine e, bilim adamları veya e, modern eğitim almış insanların sık sık e, kaynağı olarak vurguladıkları, e, özellikle de e, batı filmlerinde bolca unsurları olan, olan Zeynalar, hey, Herküller ve benzerleri yaklaşımlarla e, mitolojiler e, ciddi manada ee, Yunanlılardan beri e, batıyı e, çek, kasıp kavuran hurafe yığınlarıdır. Her türlü İsrailiyata hurafe malzemesi olarak e, bakmak ve prim vermemek e, gerekmektedir. Günlerle ilgili gecelerle ilgili temizliğin şu zaman yapılmayacağı makasın sabunun işte elden ele verilmeyeceği işte Lohusa kadınların şöyle yapmayacağı hamileyken bekarken, işte evlenirken, Şöyle yapılırsa şöyle olacağı bazı hayvanları görünce ya da sesleri duyulunca uğursuzluk e, olacağı gibi yaklaşımlar hurafelerle alakalıdır. E, bazı e, yatırların yanlarında daha çok gözüken taş yapıştırma ve dilek tutma bazı kuyulara vesaireye para atmak çabut bağlamak mum yakmak çok ciddi hurafelerdendir. Sevgili dinleyiciler, vaktim dolduğu için bu örnekleri çoğaltamıyorum. Siz bu örnekleri çokça etrafınızda duymuşsunuzdur. Kur'an'dan ve sünnetten delil almayan her türlü kutsal yaklaşımlar ayağımızın altında olmalı, reddetmeliyiz. Dini biz ana kaynaklarından, Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmeliyiz. Kulaktan dolma bilgilerle dini, ibadeti onlara dayandırmamalıyız. Doğru mu yanlış mı bildiğimiz duyduğumuz şeyleri Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirerek sağlamasını yapmalıyız. Her türlü batıl inanışlara hurafelere tümüyle reddeden onları ayağının altına alıp çiğneyen cahiliye unsuru olarak gören bir yaklaşımı tavsiye ediyor. Kur'an ve sünnet çizgisindeki bir dini din edinmenizi teklif ve tavsiye ederek sözlerime nihayet veriyor. Önümüzdeki hafta ve haftalar bid'at kavramını ki konuya yakın ama biraz farklı boyutta yine din anlayışına darbe vuracak bir konuyu gündeme getirmeye çalışacağım. Haftaya bid'at konusunda değerlendirmeler de buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, hüdaya tabi olanlara olsun.